Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet değerli kardeşlerim Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti tüm Müslüman aleminin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim tefsir dersimize en son kaldığımız yerden. Bu akşam inşallah devam edeceğiz. En son 105. ayete kadar gelmiştik İbni Kesir Rahimallah'ın tefsir kitabında. Bu akşam inşallah Nuh kavmi bir de Ad kavminle alakalı ayetlere değineceğiz. Evet. Allah Azze ve Celle Nuh kavmi ile alakalı şöyle buyuruyor. İlk ayetinde. Kedzebet kavmu Nuhin murselin. Evet. Nuh kavmi Resulleri yalanladılar diyor. Evet. Nuh kavmi Resulleri yalanladılar. Şimdi... Yüce Rabbimiz kulu ve Resulü Nuh Aleyhisselam hakkında haber veriyor. O putlara ve Allah'a ortak koşulan varlıklara ibadet edilmesinden sonra yeryüzündeki gönderilmiş ilk Resul Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam. Allah onu onlara ibadeti yasaklamak. Ve bunun pek ağır cezasından onları sakındırmak üzere peygamber olarak göndermişti. Ama kavmi ne yaptı? Onu yalanladı. Şimdi Allah Azze ve Celle burada çoğul bir ifade kullanıyor. Nuh kavmi Resulleri yalanladılar diyor. Yani Nuh kavmi kimi yalanlamıştı? Nuh peygamberi yalanlamıştı. Ama ne yapıyor? Ne diyor? Resulleri yalanlamıştı diyor. Yani bir peygamberi inkar, bütün peygamberleri ne yapmış oluyor? İnkar etmiş oluyor. Evet. Nuh kavminde, Nuh aleyhisselam hakkında ne diyor? İz kâle lehum ehûhum nûhum ellâ tettehûn. Hani kardeşleri Nuh onlara ne demişti? Korkmaz mısınız? Korkmaz mısınız? Evet. Daha sonra ne dediler? Ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Yani ben size Allah tarafından gönderilmiş emin bir Resulüm. Benimle gönderdikleri hususunda kendisine güvenilir birisiyim. Allah'ın Risaletini size ona bir şey katmaksızın ve ondan bir şey eksiltmaksızın tebliğ ediyorum. Evet. Daha sonra artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin dedi. Evet. Allah'tan korkun bana itaat edin. Evet. Bunun için sizden hiçbir ücret istemem. Benim ecrimi vermek ancak alemlerin Rabbine aittir. Yani ben size samimiyetle öğüt vermemenin karşılığında bir ücret, bir karşılık istemiyorum. Aksine ben bunun sevabını Allah'tan bekliyorum. Evet. Daha sonra Evet. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Çünkü benim doğru söylediğim iyiliğinizi samimi olarak istediğim Allah'ın beni gönderdiği ve benden emin olduğu hususta güvenilir olduğum sizin tarafınızdan da açıkça görülmekte ve Anlaşılmaktadır. Evet. Daha sonra onlar o Nuh kavmi şöyle dediler. Sana sıradan kimseler tabi olmuş iken sana iman mı edelim? Evet. Yani biz sana iman edip senin arkandan gelelim ve böylelikle senin izinden gelen Dedi ki onların yaptıkları hakkında benim bir bilgim yoktur Nuh Aleyhisselam o kavmine onların yaptıkları hakkında benim bilgim yoktur dedi. Yani bunların bana uymalarından ötürü benim sorumluluğum ne olabilir ki? Onlar hangi halde olurlarsa olsunlar ben karışmam yani Allah'ın gönderdiği bir elçiyim. Onlar bana tabi oluyorlarsa ben buna bir şey yapamam. Benim o hallerini araştırmam, kurcalamam, incelemem gibi bir yükünlülüğüm de yoktur demek istedi. Evet. Bana düşen onların beni doğrul doğruladıklarını kabul etmemdir. Ve ben onların iç dünyalarının halini aziz ve celil olan Allah'a havale ederim. Evet. Daha sonra 113 ve 114. ayet kelimelerde Allah Azze ve Celle in illa ale Rabbi le teşfurun ve ma ana mu'minin. Evet. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Eğer inceden inceye kavrayan kimselerseniz ben müminleri kovacak değilim dedi. Evet. Yani kendisinden onun izini takip etmek için onları uzaklaştırmasını istemiş gibi görünüyor ama o onların bu tekliflerini kabul etmeyerek ben müminleri kovacak değilim dedi. Evet. daha sonra 115. 100, 115. ayet-i kerimede in ene illa nadirum mubin. Evet. Yani ben ancak bir uyarıcıyım. Evet bütün peygamberler zaten neydi? Bir uyarıcıydı. Yani Allah azze ve celle'den gelen tebliği vahiy onlara gönderildikleri kavme Ulaştırma yükümlülüğündeydiler. Hidayet kimden? Allah Azze ve Celle'den. Evet. Hidayet Allah Azze ve Celle'den. Allah dinemedikçe peygamber dahi olsa ne yapamaz? Onu doğru yola ulaştıramaz. Evet. Tabi onlar Allah'ın nebisinin onlar arasındaki kendilerini Yüce Allah'a gece gündüz gizli ve açık davet etmesi uzayıp gitti. Kendilerine davetini tekrarladıkça onlar da aşırı küfür ve ileri derecedeki karşı çıkışları üzerinde direnip durdular. Ve sonunda ne dediler? Kalu la اِلَّمْ تَنْتَه۪ي يَا نُوهُ لَتَكُونَنَّ مِنَ Evet. Yani eğer vazgeçmezsen Ey Nuh, eğer vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Evet. Yani kesinlikle seni taşlayacağız. İşte o vakit o da onlara ne yaptı? Beddua etti. Evet Nuh aleyhisselam o da onlara beddua etti. Allah da onun duasını Kabul buyurdu. Tabi yani şimdi şöyle bir durum var. O Nuh kavmi ne yaptı? Davalarının davalarının samimiyeti üzere davalarını sürdürdüler. Nuh Nuh Aleyhisselam da davasını samimiyetini sürdürdü. Yani bütün peygamberler Gönderildiği kavmin ilahıyla mutlaka ne yapmışlardır? Korkutulmuşlardır. Korkutulmuşlardır. Kimisine ilahlarımız sizeni çarpar. Kimisi demiş ki seni taşlarız. Kimisi şöyle yaparız. Yani bütün peygamberler mutlaka korkutulmuşlardır. Bir şeylerle. Ama Nuh Aleyhisselam ve diğer bütün peygamberler onlardaki iman derecesi, onlardaki takva... Üst boyutta olduğu için onları her zaman kimden korkmuşlardır? Allah Azze ve Celle'den korkmuşlardır ve ona dayanıp güvenmişlerdir. Evet. O yüzden tevekkül diyoruz, ibadetlerin en üstünlerindendir. Korkmak değil mi? Allah Azze ve Celle'den korkmak. En büyük ibadetlerdendir. Evet. Daha sonra 117 ve 118. ayet-i kerimelerde قال ربي ان قومي كذبون Dedi ki Rabbim kavmim gerçekten beni yalanladı. Gerçekten beni yalanladı. Feftah bayni ve beynehum fethan fetha ve neccini ve men ma'iya minel mu'minin Evet Artık benimle onlar arasında sen ayırt edici hükmünü ver. Evet. Beni ve beraberimdeki müminleri de kurtar. Nuh Aleyhisselam öyle Allah Azze ve Celle'ye yalvardı. Nitekim bir başka ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle o da Rabbine ben gerçekten yenik düşürüldüm. Artık intikamımı al diye dua etti. Biz de sanat sanat suyla göğün kapılarını açtık. Yeri de kaynakları halinde fışkırttık da su önceden takdir edilmiş bir emir üzere birbirine kavuştu. Onu levhaları ve çivileri olan bir gemi üzerinde taşıdık. Korumamız altında akıyordu. Nankörlük ile karşılanana mükafat olmak üzere Kamer Suresi 10. ve 14. ayet-i kerimelerinde Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam hakkında böyle bildiriyor. Daha sonra Rabbimiz diyor ki biz de diyor onu ve onunla birlikte olanları dop dolu o gemi içerisinde kurtardık. Sonra geri kalanları da diyor suda boğduk. Evet yani dop dolu diyor Allah Azze ve Celle meşhun yani gemide her türden çifter çiftler taşıdığı çiftler ve eşya ile dop gemi demektir. Yani biz Nuh'u ve ona uyanların hepsini kurtardık. Onu yalanlayan emrine karşı gelenlerin hepsini de suda boğduk diyor Allah Azze ve Celle. Daha sonra tabi bu Nuh kavmiyle alakalı bunu bildirdikten sonra Allah Azze ve Celle sözünü şöyle tamamlıyor ve inne Rabbekellahu al azizu rahim diyor evet 122. ayet kelimesinde muhakkak diyor bunda bir ayet vardır muhakkak bunda bir ayet vardır onların çoğu iman etmediler muhakkak Rabb'in aziz olandır rahim olandır diyor evet yani dediğimiz gibi değerli kardeşlerim Tabii Nuh kavmiyle alakalı birçok ayet-i kerime var. Nuh peygamber 950 sene bu işin ne yapmış? Mücadelesini vermiş. Yani Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve tevhid inancını. Evet yani özellikle sadece ve sadece Allah Azze ve Celle ibadet etmesinin gerekliliği ve ona hiçbir şeyi ortak koşulmaması gerektiğini o insanlara ne yaptı? Nuh Aleyhisselam ve diğer peygamberler anlattılar. Yani bütün peygamberlerin gönderiliş amacı ve gayesi La İlahe illallah Yani tevhid. Sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye ne yapmak? İbadet etmek. İbadete hiçbir şey yapmamak. Ve ona Allah Azze ve Celle ibadette hiçbir şey ortak Koşmamak, denk tutmamak. Evet. Yani bütün peygamberlerin gönderiliş gayesi hep buydu. Ve Nuh peygamber de bunun için gönderildiğinden dolayı bu şekilde ne yaptı? Görevini yaptı ve en sonunda Rabbine yalvarıp dua edince Rabbi onu ne yaptı? O kavmini de suda boğdu. Nuh peygamberi ve onunla beraber iman edenleri ne yaptı? Gemide kurtarıp ona inanmayan o müşrikleri, o kafirleri ne yaptı? Allah Azze ve Celle su da boğdu. Evet. <gülüyor> Artık bilmiyoruz tabii ne kadar büyük bir yağmur soğu ne kadar büyük bir selse, yani o kadar gemiyi yürütecek kadar ne yapmış? Sel basmış orayı. Evet. Şimdi, Ad kavmiyle alakalı Allah Azze ve Celle Nuh kavminden geçiyor. Şimdi Ad kavmine. Evet. Ad kavmine de hangi peygamber gönderilmişti? Ad kavmine Hud aleyhisselam gönderilmiş. Hud peygamber. Şimdi onunla alakalı diyor ki: Kezbe adul mursalin. Ad kavmi de resulleri yalanladılar. İzkalalahum ahuhum Hud, ala tattakun. Hani kardeşleri Hud onlara demişti ki, sakınmaz mısınız siz? Evet, sakınmaz mısınız? İnne lekum rasulun emin. Muhakkak ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. ve vetu'un. Evet, artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. ve es eselukum alayhi min ajri buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum in ajri ecri, ajri ila illa ala rabbil alamin benim ücretim ancak alemlerin rabbine aittir evet şimdi bu buyruklar da değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle kulu ve Resulü Hud Aleyhisselam'a dair ne yapıyor bizlere? Haber veriyor. O kendi kavmi olan At kavmini ne yapmıştı? Davet etmişti. Tevhid inancına davet etmişti. Evet. Bunlar da nerede yaşıyorlardı? Ahkaf denilen, Ahkaf denilen yerde yaşıyorlardı. Ahkaf ise Hadremet bölgesine yakın. Yemen topraklarına bitişik kum dağları demektir. Çağları Nuh kavminden sonraki zamana rastlar. Nitekim Araf suresinde Allah Azze ve Celle Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra halifeler kıldı. Yaratılış itibariyle size boy posta verdi diyor. 69. ayet-i kerimesinde. Çünkü onlar son derece güçlü bir yapıya sahiptiler. Güçlü ve yakalayışları çetindiği Boyları oldukça uzundu, rızıkları da çok boldu. Malları, bahçeleri, kınarları, evlatları, ekinleri, mahsulleri çoktu. Bununla birlikte Allah'tan başkasına, Allah ile beraber ibadet ediyorlardı. Allah ile beraber. Yani Allah Azze ve Celle'ye ibadetleri var ama Allah'la beraber ne yapıyorlar? O ilahlarına da ibadet ediyorlar. Evet. Yani bütün peygamberlerde değil mi ya gönderiliş gayesi bu. Yani Allah'a ibadet edebilirsin sen ama Allah'tan başkasına da ibadet edebilirsin Allah gibi. Tövbe aşağı. Yani mesela nedir? Dua ibadetin ta kendisidir diyoruz değil mi? E i̇şte Allah'a dua ediyorsun. Allah'tan istiyorsun. Talep ediyorsun ve sıkıntını gidermesini talep ediyorsun. Sen ama Allah'tan başkasına da böyle bir talepte bulunabilirsin. Allah muhafaza. Yani insan yapabilir. İşte geçmişlerin kavimleri böyleydi. Evet Hud aleyhisselam kavmi, at kavmi işte böyleydi. Diğer Nuh aleyhisselamın kavmi olsun, bizim peygamberimizin kavmi olsun. Yani hepsi bu şekildeydi. Allah'tan başkasına ne yapıyorlardı? Dua edip yalvarıyorlardı. İbadet ediyorlardı. Evet. Onların sıkıntılarını giderileceğini zannediyorlardı. Bugün de maalesef gidip de ne yapıyorlar insanlar? Farklı farklı yerlere gidip sıkıntılarını gidermeleri için oralara talepte bulunuyorlar. Oralara dua edip yalvarıyorlar. Mesela nereye? Evliyalar bizim o ecdadımızın değil mi? Veya peygamber efendimiz veya diğer insanların salih insanların gidip kabrine, türbesine gidip oralara ne yapıyorlar? Oradan talepte bulunuyorlar. Allah muhafaza. Bu şirktir değerli kardeşlerim. Bu şirktir ve Allah Azze ve Celle bu şirki affetmez o yüzden diyoruz biz sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederiz. Evet. Sadece ondan talepte bulunuruz. Allah'ın gücü yetebilecek, sadece Allah'ın gücü yetebilecek bir mevzuda sadece Allah'tan medet umarız diyoruz. Bizi işitmeyen, bizi görmeyen, bizim halimizi bilmeyen şeylere dua edip yalvarandan daha sapık kim vardır diyor Allah Azze ve Celle. Cin suresi 18. ayet. Ne diyor? Mescitler Allah'ındır. Allah'la beraber... Orada başka bir şeye dua edip yalvarma diyor. Evet. O yüzden Rabbimiz bize yeter. Şah damarımızdan da bize nedir? İlmen yakındır Allah Azze ve Celle. Ve dua ettiğimiz zaman duamıza icabet eder. Kalbimizden geçeni dahi ne yapar Allah Azze ve Celle bilir. Evet kalbimizden geçeni bile biliyor. E buna rağmen sen ne yapıyorsun? Bırakmışsın Allah'ı, Allah'tan başkalarından medet umuyorsun. Talep ediyoruz. Sıkıntını gidereceğine inanıyoruz. Allah muhafaza. Evet. Daha sonra Allah Azze ve Celle ne diyor? 128. Siz her yüksek yerde eğlenmek için koca bir bina mı inşa edip duruyorsunuz? Dedi. Evet. 129'da yine ne diyor ve ebedi kalırsınız ümidi ile sapa sağlam kaleler mi yapar durursunuz. Evet. Şimdi mücahid de diyor ki kaleler yani yüksekçe burçlar ve sapa sağlam kalıcı yapılar demektir. Yine ondan gelen bir rivayete göre yükseklerde uçan güvercin burçları diye açıkladığı naklediliyor. Evet. <gülüyor> İbn Ebi Hatim Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Diyor ki Ebu Derda radıyallahu anh'dan rivayete göre o Müslümanların El-Guta denilen Şam yakınlarında yaptıkları binaları ve diktikleri ağaçları görünce onların mescitlerinde ayağa kalkarak ey Dimash halkı dedi. Onlar da etrafında toplanınca Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra şunları söylüyor. Diyor ki utanmıyor musunuz utanmıyor musunuz? Yemeyeceğiniz şeyleri topluyor, mesken olarak kalmayacağınız binalar yapıyorsunuz. Erişemeyeceğiniz şeyleri ümit ediyorsunuz. Sizden önce pek çoku pek çok nesiller gelip geçti. Toplayıp yığıp biriktiriyorlar. Sapa sağlam binalar yapıyorlar. Alabildiğince uzun emeller, umutlar besliyorlardı. Ama emelleri bir aldanış oluverdi. verdi. Topladıkları Telef olup gitti. Meskenleri mezar oldu. Şunu bilin ki diyor At kavmi, Aden ile Uman arasını dolduracak kadar atlara ve bineklere sahipti. Şimdi söyleyin bana At kavminin mirasını benden ikidirheme kim satın alır diyor. Evet onlara öğüt olarak ne yapıyor? Söylüyor. Evet. Daha sonra 120, 130. ayette ve ize batashtum batashtum cabbarin evet yakaladığınız zaman da zorbaca mı davranırsınız diyor evet yani onları güçlü kaba ve zorba olmakla ne yaptı Hud aleyhisselam nitelendirdi evet fettakullaha vetuun artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin Evet Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yani Rabbinize ibadet edin. Allah'tan korkun, sadece Rabbinize ibadet edin. Size gönderilen bu resulüne de bana da dedi Hudalesem itaat edin. Evet. Vettekullezî emadkum bimâ ta'lemûn. Amma emdekum bi ve banin ve cennetiv ve uyun inni akhafu aleykum azab yevmin azim evet size bildiğiniz nimetlerle destek verenden sakının o size hem davarlar, hem çocuklarla destek verdi hem de bahçeler ve pınarlarla Gerçekten sizin için büyük bir günün azabından korkarım dedi Hud aleyhisselam. Evet at kavmine bunları söyledi. Yani sizler beni yalanladınız ve emirlerime karşı geldiniz. Benim getirdiğim tevhid inancına, la ilahe illallah inancına karşı geldiniz siz. Evet bundan dolayı kendilerini Allah'a hem teşvik ederek hem korkutarak çağırdı. Fakat bunun onlara o at kavmine faydası olmadı. Evet. Tek başına ölen peygamberler olmuş. Kimseye hidayet edememiş. Tek başına ölmüş, gitmiş. İşte diyoruz ya, Rabbim herkese bu tevhid inancına nasip etsin. Tevhid inancı en önemli şeydir. Yani bir insanda çok ilim olabilir. Çok ilim olabilir. Arapçası son derece çok yüksek olabilir. Yani türlü türlü ilme Allah Azze ve Celle ona o nimeti vermiştir. Ama bunların en üstün nimeti tevhid nimetidir. Yani Allah'tan başkasına sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet etme. Evet. Yani bir gün değerli kardeşlerim bir kardeşle oturup konuşuyorduk tabii. Bu kardeşimiz gerçekten ben imrendim kendisine. Çok büyük bir yani e, medrese eğitimi almış. ilme sahip. Şimdi bununla oturduk bir muhabbet ettik. Ama muhabbetin sonunda tabi bazı mevzulardan açıldığı zaman bana dedi ki sen dedi direkt Allah'a ulaşamazsın. Yani ben dedi direkt Allah'a dua edemem. Dedim neden edemezsin? İşte dedi biz dedi öyle öğrendik. Biz Allah'a yaklaşırkene direkt Allah'a yakın yakınlaşılmayacağını öğrendik dedi. Dedim böyle bir şey olabilir mi? Allah Azze ve Celle sana şah damarından da yakın olmasına rağmen sen nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Tabii baktık biraz mevzu uzayacak. Biraz da vaktimiz yoktu konuşamadık tam anlamıyla. Ama şuraya geleceğim yani değerli kardeşlerim tevhid inanın çok önemli. Yani bir insan düşünebiliyor musun? Allah'a dua edip yalvaracağını yani direkt Allah'a ulaşabileceğinin farkında değil. Halbuki dediğim gibi yani direkt Allah'a ulaşabilirsin. Direkt Allah'tan isteyebilirsin. Direkt Allah'a dua edebilirsin. Bunda hiçbir sakınca yok. Yani bizler dediğim gibi yani herhangi şahıslar illa ki Allah'a ulaşır mantığı yok. Allah Azze ve Celle herkesi duyar ve işitir. Herkese ne yapar duasına icabet eder. Evet. Bu böyle. Ama konuştuğumuz o kardeşimiz maalesef işte dedi ki yani biz dedi direkt ulaşamayız. Şimdi dedi senin mertebenle sen dedi Cumhurbaşkanına direkt ulaşabiliyor musun? Çıkabiliyor musun dedi direkt Cumhurbaşkanına? Dedim sen Cumhurbaşkanla Allah bir mi tutuyorsun? Cumhurbaşkanı dediğin adam dedim. Arada aracı olmadan Veziri olmadan değil mi? Senin ne istediğini bilebilir mi? Bilemez. Evet. Senin derdini, haberi olabilir mi yani aracı olmadan bir cumhurbaşkanı? Olamaz. Ama Allah aracısız biliyor. Aracısız senin derdini biliyor Allah Azze ve Celle. O yüzden değerli kardeşlerim, bizleri Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştıracak şey imanımız ve salih amellerimizdir. Evet. Yoksa Hristiyanların papaz inancı gibi papaza gidip el vereyim işte direkt o beni ne yapsın tövbe etsin benim adıma değil. Biz direkt Rabbimizden tövbe ederiz. Direkt Rabbimize ederiz. Biz tövbe almayız tövbe ederiz. Ve Rabbimize tövbe ederiz. Direkt ona dua ederiz. Ondan sıkıştığımız zaman yardım talebinde bulunuruz. Evet. Dua diyor, aleyhissalatü vesselam, ibadetin ta kendisidir diyor. Evet. Dua, ibadetin ta kendisidir. O yüzden duayı sadece ve sadece kime yapmak lazım? Allah Azze ve Celle yapmak lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle bizden böyle istiyor. Direkt kulunun kendisine yalvarma, yalvarmasını istiyor. Evet. Allah'ın bizden istediği budur. Kulunun kendisine dua edip yalvarması. Sıkıntısını söylemesi, tövbe etmesi. Evet. Devam ediyorum değerli kardeşlerim. Onlar diyorlar ki ne dediler? Kalu seva'un aleyna er azta em lem tekun Ne dediler? Sen öğüt versen de ey Hud öğüt verenlerden olmasan da bizim için birdir. Evet. Yani bulunduğumuz halden dönecek değiliz. Mesela yine Hud suresi 53. ayet-i kerimede ne diyorlar? Biz sen söyledin diye ilahlarımızı mı terk edeceğiz? Sana inanacak da değiliz diyorlar. Evet. Sen bunu getirdin bize bu tevhid inancını ama biz senin söyledin diye ilahlarımızı terk eder miyiz hiç? Bu ilahlarımız bizi ne yapıyor? Allah'a yaklaştırıyor. Bu ilahlarımız bizi Allah'a yaklaştırıyor. Biz bunları terk edemeyiz. Evet. Yarım gün bunlar bize fayda verecek. Bu ilahlarımız bize fayda verecek. Sen bize kalkmışsın ne diyorsun? Bunları terk etmemizi söylüyorsun. Evet. <gülüyor> Yine Bakara suresi 6. ayette Gerçekten o inkar edenleri uyarsan da diyor, uyarmasan da onlar için birdir, iman etmezler diyor. Evet. Yine Yunus suresi 96 ve 97. ayet-i kerimelerde Doğrusu üzerlerine Rabbi'nin sözü hak olmuş bulunanlar iman etmezler. Onlara her türlü ayet gelse bile, her türlü ayet gelse bile acıklı azabı görecekleri ana kadar diyor. Evet. Yüce Allah bu buyruklarıyla kafirlerin tutumlarının hep bu olduğunu ne yapıyor? Dile getiriyor. Evet. Daha sonra 137. ayet kelimesinde in haza illa bu öncekilerin adetlerinden başka bir şey değildir diyor. Evet. Yani mesela Furkan suresi 5. ayetinde olduğu gibi o öncekilerin masallarıdır. Onu başkalarından alıp yazmıştır. Onlar sabah akşam kendisine okunmaktadır diyorlardı. Evet. Yine kâfirler dediler ki bu ancak onun uydurduğu bir yalandır. Ona başka bir toplulukta bunun için yardım etmiştir. Muhakkak onlar zulmettiler, asılsız bir iddiada bulundular ve dediler ki bu öncekilerin masallarıdır. Evet. Daha sonra 138'de ne diyorlar? Ve mennahnu bi muazzabin. Bi muazzabin. Biz azap olunacaklardan da değiliz. Evet. Yani kendilerine ne var? Güven var. Biz azap olunacak değiliz. Ali bin Ebi Talha İbni Abbas radiyallahu anh'dan bu öncekilerin adetlerinden başka bir şey değildir buyruğu hakkında öncekilerin dininden başka bir şey değildir diye ne yapıyor? Bunu açıklıyor. Daha sonra tabii Zalike la aya. Böylece onu yalanladılar diyor. Böylece onu yalanladılar ve mekana ekferu mu'minin. Biz de onları helak ettik. Evet. Biz de onları helak ettik. Fekzebuhu feahleknahum. İn fi zalika laaye ve mekana ekferu mukminin. Öylece onu yalanladılar. Biz de onları helak ettik. Muhakkak bunda bir ayet vardır diyor Allah Azze ve Celle. Onların çoğu da mükmin değildir. Evet şimdi Allah'ın nebisi Hud Aleyhisselam'ı yalanlamaya, ona ters düşüp muhalefet etmeye, onunla inatlaşmaya ne yaptılar? Devam ettiler. Allah da onları ne yaptı? Helak etti. Yüce Allah onları ne ile helak ettiğini Kur'an-ı Kerim'in bir başka yerinde açıklamış bulunuyor. Buna göre Yüce Allah üzerlerine oldukça şiddetli, çığlıklı bir rüzgar göndermişti. Yani bu rüzgar son derece şiddetli, estiği gibi oldukça da soğuktu. Böylelikle onları helak eden de onların bir benzeri niteliğe sahip bir yoldu. Değil mi? Yani mesela dün Antalya taraflarında yani Antalya bölgesinde ne oldu? Kuvvetli bir rüzgar, fırtına değil mi? Hortum. Yani bir bir parçacık yani bir şiddetli rüzgar ne yaptı bütün areyi helak etti. Havaalanı birbirine girdi. Uçaklar, arabalar. Bir de yani bunlara gönderdiği helakı düşünemiyorum ben. Evet. Yani helak ettiğine göre orayı onlar en zorba ve en güçlüler olarak var edilmişlerdi. Allah da onların üzerine kendilerinden daha güçlü ve daha çetin bir azap musallat etti. Nitekim Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Hicr suresinde görmedik mi ki Rabbinin nasıl azap ettiğini Ad Kalmine. O yüksek direkli İreme diyor. Evet. Bir başka yerde ve muhakkak ki o önceki Ad Kalmini onun helak ettiğini Necim suresi 50. ayetinde buyuruyor. Bunlar ise Nuh'un oğlu Sam'ın oğlu İrem'in soyundan geliyorlardı. Direkler sahibi Zatul İmat Tabirine gelince el Ahmet denilen yerde sakin olarak sakin olanlar demektir. Evet. Bir başka yerde de şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. At kavmine diyor gelince yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gücü bizden daha üstün kim vardır dediler. Kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha üstün güce sahip olduğunu görmezler mi? Onlar ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Evet Fussilet suresi 15. ayet-i kerimesinde buyuruyor Allah Azze ve Celle. Daha önce Yüce Allah'ın üzerlerinde ancak görevli meleklere karşı direnen ve bir öküzün burun deliğine girecek kadar bir rüzgarın Allah'ın bu hususta kendisine izin vermesi üzerine göndermiş olduğunu kaydetmiştik. İşte bu rüzgar onların üzerine esti ve ülkelerini taş yağmuruna tuttu. Onlara ait olan her şeye taş yağdırdı. Yüce Allah'ın huşu buyruklarında dilediği gibi oldu. Rabbinin emri ile her şeyi helak ederdi. Onların meskenlerinden başka bir şey görünmez oluverdi diyor. Ahkâf suresi 25. ayet kelimede. Yine Hakka suresinde ada gelince... Onlar da ıslıklı ve azgın bir fırtına ile helak edildiler. Evet. At kavmini Allah Azze ve Celle, ıslıklı ve azgın bir fırtına ile helak etmiş. O rüzgarı onlara tam yedi gece, yedi gece ve sekiz gün peş peşe musallat kıldı. O kavmi o süre içinde içleri boşalmış hurma, hurma kütükleri gibi yere yıkılmış görürdün diyor. Evet. Yani onlar başsız bedenler olarak kaldılar. Çünkü rüzgar onlardan birisinin üzerine eser, onu yerden söküp havaya yükseltir, sonra da tepezi üzerine onu bırakıveriyordu. Kafası kırılıyor, beyni darmadağın oluyor ve bu halde onu bırakıyordu. Sanki içi boşalanmış hurma kütükleri haline dönüyorlardı. Onlar dağlara ve mağaralara sığınarak korunmak istemişlerdi. Yerde de bellerine kadar çukurlar kazmışlardı fakat bunların bir hiçbirisinin Allah'ın emrine karşı kendilerine hiçbir faydası da olmadı. Mesela Nuh Nuh suresinin 4. ayet-i kerimesinde şüphesiz ki Allah'ın takdir ettiği vakit geldi mi geri bırakılmazlar diyor Allah azze ve celle. İşte bundan dolayı böylece ona yalanlandılar biz de onları helak ettik diye Söylüyor 139. ayet-i kerimesinde. Muhakkak bunda bir ayet vardır. Onların çoğu da mümin değildi. 140. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Ve inne rabbeke lehuvel rahim diyor. Yani ne demek? Muhakkak Rabbin aziz olandır, rahim olandır diye buyuruyor. Evet. At ile alakalı da e, ayet olarak bunlar. Evet. Tabi dediğimiz gibi bunlar hepimizin ibret alacağı şeyler. Allah muhafaza bunların başına gelenler her an bizim de başımıza gelebilir. Her an bir depremle değil mi? Her an bir Efendimiz'in fırtınayla herhangi bir şeyle Allah muhafaza Rabbimizden e, korunma istemek lazım. Evet. Allah bu ayetlerden ibret almayı cümlemize nasip eylesin. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve töb ile.